Herkese iyi günler. Ben Murat Yanık. 94.9 Açık Radyo'da dördüncü amada birlikteyiz. Program blogumuzda duyurmuştuk efendim. Bugün çok tanıdık bir konuğumuz var. Radyomuz programcılarından Sayın Vedat Ozan bugünkü konuğumuz. Efendim hoş geldiniz. Hoş bulduk. Tekrar hoş bulduk diyeceğim. <gülüyor> <gülüyor> Söyleşimize başlamadan önce her zamanki gibi program blogumuza biz kısaca bir göz atalım istiyorum. Son haftalarda ülke hatta dünya gündemi hepimizin malumu. Ee, bu minvalde toplam dört fotoğraftan oluşan bir seçki var program blogumuzda. Ee, program blogumuz amaradyo.blogspot.com'da e, bu fotoğrafları sergiledim. Bu seçkide e, iki fotoğrafçı ve dört fotoğraf var. Fotoğrafçılardan bir tanesi George Kadiş. İkinci Dünya Savaşı sırasında çeşitli fotoğraflar çekmiş e, Yahudi bir fotoğrafçı. Diğer fotoğrafçı ise Naev Naif, Naif de yıllardan beri Gazze'de fotoğraf çeken Filistinli bir fotoğrafçı. Hatta geçtiğimiz Aralık ayında ateş altında fotoğraf çekmek başlığıyla bir seminer için Türkiye'ye gelmişti. Bu bahsettiğim dört fotoğrafa bu dört şahitliğe bakmanızı istiyorum. Savaşın ve acının zamandan bağımsız aynılığını bu karelerde göreceksiniz. Belki ardından barışa bir şans için sesimizi bir parça daha yükseltiriz. Yine konuğumuz Sayın Vedat Ozan'ın çalışmalarından bir seçki ve etkinlik duyurularımız da her zamanki gibi blokta yerini almış durumda. Amaradyo.blogspot.com şimdiden herkese iyi seyirler efendim. Sohbete başlamadan ben şunu söyleyeyim. Savaş fotoğrafçılığı çok zor bir iş. Yani birkaç tanesiyle geçmiş yıllarda tanışma Aha. şansına eriştim. Çok ayrı bir kendini şey yapma nasıl diyebilirim kendini o işe vakfetme ve adama duygusu gerektiriyor. Çünkü yani zor derken teknik anlamda zor olmanın dışında bir de yani hayatınız pamuk ipliğine bağlı bir şekilde o ortamlarda bulunup fotoğraflar çekiyorsunuz. O şahitlik neticesinde insanlar gördüklerinden sonra yaşadıkları travmalar bunlar da söz konusu. İşsiz Kesinlikle. olmayı tercih eden fotoğrafçılar çok ünlü fotoğrafçı. Evet, ama orada çekilen var. fotoğrafların da yani o savaş meydanında atılan kurşunlardan çok daha etkili olduğuna inanıyorum. Kurşun atılmaması için etkili olduğuna inanıyorum. Kesinlikle öyle. Vedat Bey... Açık radyo dinleyicileri sizin sesinize daha çok e, kokudan aşina. Hı hı. E, açıkçası benim de kişisel ilgimden ötürü e, <gülüyor> programınızın sıkı bir takipçisiyim. Sağ olun. E, ben e, hatta ama ve koku arasında da bir bağ kuruyorum. Yani e, koku sonuç itibariyle soyut bir kavram. Evet. E, Fotoğrafta görmediğiniz zaman evet. üzerinde konuştuğunuz zaman soyut bir kavram. Biz bunu dille konuşarak bir şekilde anlatmaya Demin aklıma o geldi. İki program da aslında soyut bir şeyleri kelimelerle tarif etmeye çalışan programlar. Evet kesinlikle. <gülüyor> aynı zorlukları çekiyoruz. Aynı zorlukları çekiyoruz keyifleri alıyoruz tabii. diyebilirim. Ee, sizin bir de fotoğrafçı tarafınız var. Evet. Ne kadar biliyor dinleyicileriniz bilmiyorum ama. Koku programının içinde fotoğraftan çok fazla tabii bahsetmiyorum. Hı hı. Hatta hiç bahsetmiyorum ama da fotoğrafçı bir geçmişim de var. Ben de 2002 yıllarında aşağı yukarı başladım. Hı hı. Ki sizin aşağı yukarı aynı dönemler falan gibi oluyor. Evet. Ama 2002 yıllarında başladım derken pratiğe dönüştürmeye 2002 yıllarında başladım. Fotoğraf çekmeye başlamadan önce de fotoğraftan çok büyük zevk alıyordum ve çok takip ediyordum. Dışarıdan çok örnekleri takip ediyordum. İşte ne bileyim Alex Webb olsun, hmm. Kudelka mesela çok büyük hayranlardım Kudelka'nın. Bu tip fotoğraflar çok fazla hoşuma gidiyordu. Aslında o dönem fotoğraflara baktığım zaman daha böyle... Estetik yanı öne çıkarılmış belgesel fotoğrafların daha çok hoşuma gitmiş olduğunu görüyorum. Hı hı. Ki süreç içinde de bu beğenin bu şekilde gitti. Yani bunun dışındakiler için bir şey söylemiyorum tabii. Herkesin beğenisi farklı olabilir. Benim beğenim daha çok bu yönde gelişti diyebilirim. Renkli ve belgesel olanın daha çok üzerinde durdum diyebilirim. Ee, anladım. Ee, şu şunu soracaktım yani izleyiciler şey dinleyicilerimiz zaten blog'dan izleyebilecekler sizin hı hı. fotoğraflarınıza erişebilecekler. Hı hı. Siz fotoğrafınızı nasıl tanımlıyorsun? Bir kategori, bir alt başlık altında falan bir disipline ee, Hiçbir disipline mi? sokmak veya böyle bir kategorize etmek gibi bir endişem aslında açıkçası hiç olmadı. Hı -hı. Çok genel bir özellik olarak şunu söyleyebilirim. İçinde çok fazla insan öyesi yer almayan fotoğraflar benimkiler ve daha çok ayrıntı fotoğrafları. Hı -hı. Hatta ilk sergimin isminde olduğu gibi çoğu tenezzül edilmeyen fotoğraflar. Yani bakıp önünden geçtiğimiz, yüceltmeye değer görmediğimiz veya belki farkına varsak ...değer göreceğiz ama farkına varmamayı tercih ettiğimiz şeyleri daha çok fotoğraflamayı tercih ediyorum ben. E bu anlamda da şu eleştiriyle tabii çok karşılaştım. Yani neden hiç insan yok bu fotoğraflarla ilgili diye. hep de şu cevabı verdim ben ki... ...yani bir fotoğrafın içinde insan olmaması... İnsan ögesinin olmaması insana dair bir şey söylemediğini getirmez. Bilakis belki bazen daha da güçlü bir şey söyleyebilir insan ilişkilerine ilişkin olarak. Yani bunu daha genişe yaydığım zaman şöyle de yani olmayana hitap etmek açısından baktığım zaman şöyle bir şey de düşünüyorum. Bir fotoğrafı çektiğimiz zaman kadrajın içine aldığımız kadar kadrajın dışında bıraktığımızda ile ilgili net bir şey söyler diye düşünüyorum. E, tam da e, o konuda e, şey söyleyecektim size. Bu tenezzül edilmeyen fotoğrafları ben ilk izlediğimde bende uyandırdığı ilk etki çok feci bir yabancılaştırma oldu. Yani yabancılaşma oldu. Ee, içinde hakikaten bir insan öyesi bir canlı unsur olmamasına rağmen e, ben o fotoğrafları izlediğimde etkilendim. Ee, bu tenezzül edilmeyen fotoğrafların e, öyküsünü anlatır mısın? Nereden çıktı böyle bir fikir? Yani bu bir proje çalışması olarak çıkmadı. Hı -hı. Kendi kendine çıkmış bir şey. Bir kere Fotoğraf çekmek için bugün fotoğraf çekeyim diye yanıma makineyi alıp gidebilen bir insan değilim. Bu anlamda tembel olduğumu kabul etmem lazım. Ama bir gezi yapıyordum. Gezi yaparken de standart olarak hepimiz fotoğraf makinesi o veya bu alırız yanımıza. Gerçi belki şimdi telefonlar çıktı çok fazla alınmıyordur fotoğraf makinesi ama. Böyle İngiltere ve İtalya'ya ardışık iki tane gezi yapmıştım. Ve bu iki gezi sırasında da fotoğraf makinem yanımdaydı. Bir tanesinde yalnızdım bir tanesinde eşim ve oğlum da vardı yanımda. Hı. Ve gördükler Saptamak istedim. Yani göstermek gibi bir amacım da yoktu. Sergi sonradan gelen bir şey. Daha doğrusu belki o dönemde o cesaretim yoktu. Çünkü bana göre bir fotoğraf sergisi açmak veya fotoğrafları başkalarının gözlerine sunmak bir anlamda da biraz cesaret istiyor. Çünkü Kesinlikle. soyunmak gibi bir şey herkesin önünde. Her türlü eleştiriye açık oluyorsunuz. Biraz kırılgansanız veya çok fazla kendinize güveniniz gelişmiş değilse bayağı yaralayıcı da olabiliyor. Ki ben... E, ...tenezzül edilmeyen fotoğrafların sergisinin ilk açılışında mesela karşılaştığım bir takım eleştirileri hiç unutamadım. Yani çok derin yer etti. Mesela orada bir pisuar fotoğrafım vardı benim Milano Havaalanı'ndaki çektiğim. Yeşil fonda. E, yeşil fonda. E, aslında tam yeşil değil o fon Çok hafif yeşil. Fakat Hı -hı. floresan ışıkları olduğu için yeşili çok kuvvetlenmiş bir durumda. Mesela onların yerleştirmesini e, sergi alanına yaparken... Böyle çok iyi niyetle yapılan bir takım şakalar oldu mesela. Onu göz aslında değil daha aşağıya indir onlar bir suar falan gibi. E ben de güldüm geçtim ama mesela bunlar ben de hala hatırladığıma göre aşağı yukarı 8 sene sonra demek ki hafif bir kırgınlık yaratmış, yaratmış gibi geliyor. Dediğim gibi belli bir hikayesi sadece benim hikayemi anlatıyor. Yani benim o ülkelerdeki eğer bir yabancılaşma duygusu aldıysanız bu hı hı. fotoğraflarda o da benim aldığım yabancılaşma duygusu kadar bir şeydir herhalde diye düşünüyorum. Ee, şimdi kokuya biraz dönmek tabii, istiyorum. Tabii. Siz e, kokunun bir ifade biçimi olduğuna e, hı hı. söylüyorsunuz programlarınızda. Hı hı. Bu nasıl bir şey? Yani kokunun da fotoğrafın da hı. şiirin de yani bütün dışa vurum estetik bir form içindeki bütün dışa vurum ...metodlarının aslında bir ifade aracı olduğunu düşünüyorum. En fazla da bu kadar önemli olduklarını düşünüyorum aslında. Yani o anlamda ne kokuyla uğraşmayı, parfümörlüğü çok fazla yüceltiyorum... ...ne de fotoğrafçılığı çok fazla yüceltiyorum. Aslı olan insanın kendisi yani insan merkezli yapıyorsunuz sonuçta bu şeyleri. E, bu konuda bunları söyleyebilirim diye düşünüyorum. Şimdi kısa bir müzik arası vermek istiyorum. Genelde program müziklerimizi... Bu topraklar üzerindeki dillerin şarkılarından, türkülerinden seçiyoruz. Fakat bugün bir e, istisna söz konusu. E, bir barış şarkısı istedim çok bugün. Çok güzel. Döneme e, ve zamana da çok uygun. Evet. E, Cat Stevens, Peace Train. E, birazdan tekrar birlikteyiz.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 Altyazı Now I've been crying late thinking about the world as it is Why must we go to one hat Why can't we live in bliss? Peace train. Oh, peace train. Take this country. Come take me home again. Oh, peace train. Sound in louder. Ride on the peace train. Come on. Yeniden buradayız. Vedat, beli sohbetimize, söyleşimize devam ediyoruz. Geçtiğimiz programda değerli konum Cenk Genç ile beraberdik. Seyahati, seyahat fotoğrafçılığı konusunda. Foto trek, evet. Foto evet. Hı -hı. Kaydetmek için gezmek, gezmek için kaydetmek gibi konu başlıklarımız vardı. Şimdi şeye baktım sizin çalışmalarınıza baktığımda, tenezzül edilmeyen fotoğraflar olsun, pat olsun, hani bir gezi miyim bir de açılmayan bir tane vardı aslında Paris onu, burada onu Helen nerede diye o sergiyi açamadım. Çünkü sergi açmak maalesef Türkiye'de çok masraflı bir iş ve bunun karşılığı olamıyor. Yani evet. verdiğinizle kalıyorsunuz. Hı -hı. iki tane açılmış gezi. Sergim var Bir tane de e, açılamamış var. Bir tane de hiç daha planlanmamış. O da hiç gezi değildi. Yani bir Hı -hı. binanın restorasyonuyla ilgili bir çalışmaydı. Onu da beraber hepsini düşündüğümüz zaman aslında kendime ben gezi fotoğrafçısı diyemem. Çünkü gezi fotoğrafçılarına karşı çok büyük ayıp etmiş olurum. Yani o harcanan emeğin e, bende yüzde onu bile yok. Bu kadar da şey söyleyebilirim. Ben sadece kendimin o anki duygularını... İki boyutlu bir hale getirip onun tekrar üç boyutlu bir okuması nasıl yapılabilir onu görmek istedim ve onu göstermek istedim. Sadece buydu geziyle ilgili söyleyebileceğim. Fototrack'te e, Cenk Gentliş'in e, yürüttüğü çalışmaları da biliyorum. Tabii hı hı. onlar çok farklı ve çok daha derin çalışmalar diye düşünüyorum. Ben e, gezi derken bir alternatif bir gezi e, fotoğrafçılığı aslında sizinkisi şöyle bir şey. Krallar Vadisi Yolu adlı fotoğrafta kerpiç bir duvar üstünde yanan kırk mumluk bir ampul görebiliyoruz <gülüyor> evet, yani. Evet, evet, <gülüyor> evet. Yani yere ilişkin değil o yerde olan insana daha doğrusu fotoğrafı çeken özneye ilişkin fotoğraflar evet. olduğunu düşünüyorum. Benim çektiğim fotoğraflarım. Doğrusu yani... O bahsettiğiniz Mısır'da çekilmiş bir fotoğraftı ama Mısır'ın fotoğrafı değil Mısır'daki benim fotoğrafı olabilir yani ben gördüğümü orada çekiyorum. Hı hı. O anlamda yere veya mekana ilişkin bir şey vermek bir hevesim veya böyle bir düşüncem yoktu. Ben kendim o an neyi hissediyorum ve neyi görüyorum demek ki o tip detaylara bakıyorum daha çok diye düşünüyorum. Ve bunların biraz yüceltilmesi gerektiğini düşünüyorum çünkü bu tip kaçırdığımız ayrıntılar aslında hayatı oluşturan ayrıntılar. Ve bunları ortaya çıkarıp da ne bileyim ben piramitlerin yerine bunları yüceltme cesaretine bulamadığımız sürece kendimizle ilgili özgüvenimizde de bir takım sorunlar oluyor ve onu çok fazla geliştiremiyoruz. Yani bireysel olarak özgüvenimizi de geliştiremediğimiz zaman başta kendimize itiraz etmek olmak üzere birçok itiraz edebileceğimiz şeye itiraz edemiyoruz ki bunlar sistemin üst yapısı da olabilir, alt yapısı da olabilir. Böyle bir muhalif durumu yakalamak çok kolay olmuyor, bir ayağı eksik kalıyor diye düşünüyorum. Bu noktada Roland Barthes'ın bir e, sözü var. Fotoğraf algılayıcısını rahatsız etmelidir diyor. Açıkçası Kesinlikle. ben sizin foto fotoğraflarınızı izlerken o rahatsızlığı Kesinlikle. duydum. Kesinlikle. az evvel de belirttim. Yani şu, şu, şunu söylemek istiyorum. Yani rahatsızlık veya kötü intibada sonuçta fotoğrafla bakan arasında kurulmuş bir ilişkidir. Bunu hiçbir zaman yatsımamak lazım. Yani i̇lla bir fotoğrafı beğenmek demek değildir o fotoğrafla ilişki Hı. kurmak. Ve Barthes'ın söylediği bu bağlamda çok doğru bir saptama tabii ki. E, tekrar ben kokuya döneceğim. Tabii buyurun. E, ifade etmek biraz seçmekle alakalı. Seçmek ve seçmemek. Seçmek ve seçmemek aynen. Hı hı. Bir fotoğrafı çekerken fotoğrafçı kadrajını seçiyor. Büyük kısmını da hı hı. E, dışarıda, dışarıda bırakıyor. bırakıyor. Bu koku da nasıl? Kokuda da aynı böyle. Yani kokuda da kullandığınız notalar sonuçta kokuda da 2 artı 2 eşittir 5 gibi bir şey yapıyorsunuz. Hı hı. Yani bir şeyin oluşturan parçalar dan bütüne gittiğinizde o bütünün içinde o parçaların belki çok fazla farkına varamıyorsunuz. Bambaşka bir şey söylemiş oluyorsunuz. Bu anlamda baktığımız zaman da bu paralelliği kurabiliriz gibi geliyor bana. Ee, şu var e, hem üreten hem de tüketen... E... Kokuyu ve fotoğrafı hı hı. E, bir ifade aracı olarak kullanıyor. Hı hı. E, bir, kendisine bir parfüm seçen birisi de bunu ifade için tabii, kullanıyor. Fotoğrafını tabii. çektiren e, model olan kişi de aynı, aynı şekilde. şekilde. Aynı şekilde. Hangi sergiyi gezmeye gitmemiz bile aslında bir tercih ve o da bizimle ilgili bir şey söylüyor. Belki bilinçli olarak böyle bir tercih dile getirmiyoruz. Yani ben bu sergilere giderim gezerim demiyoruz ama o an o sergiye adım attıysak o salona. Neden ben buradayım da şu anda açık olan diğer dört sergide değilim diye sorduğumuz zaman kendimizle ilgili bir takım ipuçları bulabiliriz. Evet. Yani hep dediğim gibi içe yapılan yolculuk aslında dışa yapılan yolculuk kuvvetlendiren bir şeydir diye düşünüyorum. E, Vedat Bey son olarak şunu soracağım. E, kokunun e, pazarlama ve medya tarafıyla da ilgilendiğinizi biliyorum e, programlarınızda bahsediyorsunuz. İnceleme, Re ve, araştırma ince olarak, evet, inceleme ve araştırma olarak. İnceleme ve araştırma olarak. Bu minimale fotoğraf hiç dikkatinizi çekti mi? Görsel anlamda fotoğraf kokuyu tarif edebilecek güçlü bir araç mı sizce? Ve Yaklaşabiliyor mu? Kullanılıyor mu? Tercih ediliyor mu? Şimdi pazarlama ayağında baktığımız zaman zaten fotoğrafın böyle bir... Misyonu gibi bir şey yok yani tamamen başka bir şey anlatılmaya çalışıyor reklamlarında olsun tanıtımlarında olsun tamamen bir hayal satılmaya çalışılıyor ve orada ne olmak istediğinizi size benimsetilip onunla ilgili bir takım imgeler ve tabii peşinden de satın almaya özendirme geliyor bu anlamda kokunun fotoğrafla tarif edilmesinin bu başlık altında baktığımızda çok da gerçek olmadığını düşünüyorum çünkü Hı -hı. Yani bir parfüm reklamı veya bir parfüm tanıtım bültenine baktığınızda ne görebilirsiniz kokuyla ilgili? Bir kadın görürsünüz, bir erkek görürsünüz. Muhtemelen çok güzel bir kadındır veya çok yakışıklı bir erkektir. Veya çevresindeki ortama bakarsanız onun sosyal statüsüyle ilgili bir takım kodlar verilmiş orada. Siz de bunlara özenirsiniz ve bunlara ulaşmak için o kokuyu satın almanın sizi bir nebze olsun rahatlatacağını düşünürsünüz. Büyüklere masallar gibi bir şeydir. Fotoğraf da bunun bir aracı olarak kullanılır. Kullanılır derken bir anlamda suistimal ediliyor gibi kullanılır da demek istiyorum burada altını çizerek. Çok teşekkürler Vedat Bey. Şimdi e, duyurularımıza yani geçmek Hı? istiyorum. E, 18 Haziran saat 19 e, bir fotoğraf sergisi. E, bunu geçtiğimiz hafta da duyurmuştuk izleyicilerimize, dinleyicilerimize. E, Kızılötesi İstanbul e, çalışması. Coşar Kulaksız'ın foto Trek Fotoğraf Merkezi'nin sergi salonunda izlenebilir. İfsak e, Alt Kat Sergi Salonu'nda Anadolu Ajansı Fotoğrafları e, mevcut olacak. E, bunun da tarihi 1 Temmuz. 1 Temmuz'a kadar İfsak Alt Kat Sergi Salonu'nda Anadolu Ajansı Fotoğrafları izlenebilir. Son duyurumuz ise e, 11 Haziran 2010 Cuma günü saat 19'da Neşet Kutlu'nun konuk olacağı e, filmlerdeki akan görüntülerden koparılmış Durağan kareler üzerine bir söyleşi. Önemli olduğunu düşünüyorum. Görüntülerdeki gizlenmişlikleri açığa çıkarma çabası ve filmlerin içindeki metinlerin arasında fotoğraf aracılığıyla bir yolculuk. Tekrar ediyorum. 11 Haziran 2010 Cuma günü saat 19'da Aksanat'ta bu söyleşiye katılabilir. Her üç duyuru da benim de çok ilgimi çekti. Yani Çünkü Coşar'ı çok yakından tanıyorum ve Aha. hakikaten fotoğrafa çok katkıda bulunmuş teknik destek olarak veya fotoğraf çekme olarak babasıyla Halim Bey de dahil olmak üzere ailece çok büyük katkılarda bulmuş durumdalar. Bir ifsak <gülüyor> üyesiyim onun için ikinci söylediğiniz duyuru da çok ilginç geliyor. Çünkü ajans fotoğrafçılığı da çok Hı -hı. ilginç bir şey. Fotoğrafı yani ben keyif için yapıyorum, gidiyorum, gezerken çekiyorum vesaire ama bunu bir görev olarak yapıyorsunuz. Evet. Ekmeğinizi bu işten kazanıyorsunuz. Bunun nasıl sergilendiğini de çok fazla merak ediyorum. Neşet ise hiç söylememe gerek yok. Çünkü benim liseden ve üniversite yani böyle bir aşağı yukarı 30 senelik sınıf arkadaşım. <gülüyor> Ve e, fotoğrafın özellikle kavransal yönüyle çok ilginç saptamaları olduğunu düşünüyorum. Ki keza fotoğrafları da akan bir hale getirdiğiniz zaman filme ulaşıyorsunuz. O açıdan üç duyurunun da benim konuk olduğum bir programda yer almış da <gülüyor> çok keyif aldım diyebilirim. Neşet Bey de inşallah biz, e, sonraki programlarımıza ben davet etmeyi düşünüyorum. Harika biz Kendisiyle görüşmedim fakat e, düşündüğüm isimler arasında kendisi. Vedat Bey çok teşekkür ben ediyorum. Ben çok Teşekkür ediyorum. Ee, bu dönemde başladı programınız. Hayırlı evet. olsun diyorum ve çok inşallah pek çok dönem devam eder. Dinleriz inşallah. Mutlu anlar ve mesut insanlarla dolu bir iki hafta diliyorum efendim. Ha, e, görüşmek üzere.